Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Merhabalar, ben de Didem Gürzat. Açık radyodayız, 95.0'dayız. Kalmışla güreşiyoruz. Uzun zamandır güreşmeye devam ediyoruz. Nasılsın Didemciğim? İyiyim Keremciğim, sen de iyisin. İyiyim, seni gördüğüme daha iyi oldum. <gülüyor> Bayağıdır görüşememiştik. Evet. Araya bir sürü zaman geldi, tatiller evet. geldi. Arada kayıt oluyor, arada canlı yayın oluyor. Bugün canlı evet, yayındayız. Bugün canlı yayın heyecanı bastı ben nedense. Gerçekten. Evet, Çok uzun zamandır olmuyordu. <gülüyor> bugün bir canlı heyecan canlı, canlı ve heyecanlı bir canlı ve heyecanlı olarak devam ediyoruz efendim bu heyecanda ben hemen bugünkü destekçimiz Tekin Özert'ime de teşekkür e, edeyim sağ olsunlar var olsunlar ben de e, sosyal medya hesaplarımı atlatayım at, hesaplarımızı atlatayım kamusunda güreşçi email adresimiz var e, instagram adresimiz var twitter adresimiz var aynı zamanda tüm podcast kanallarından da e, dilerseniz sevgili dinleyenler geçmiş programlarımızı dinleyebilirsiniz paylaşabilirsiniz Efendim diğer sosyal medya hesaplarından bize Ulaşabilirsiniz. mesaj atabilirsiniz, sevgileriz. Zaten seviriz. ara ara ulaşan, Çünkü... soran, söyleyenler oluyor, mutlu oluyoruz. Evet, radyonun şöyle bir hali var, değil mi? programın öncesinde bir konuştuk, evet. böyle bazen boşluğa... boşluğa konuşuyor gibi oluyoruz ama yerlere gittiğinden eminiz. Ama insan böyle bir mesaj aldığı zaman, bir tepki aldığı zaman, bir eleştiri aldığı zaman en azından duyulabilir, mutlu, oluyor. mutlu oluyoruz. Bir, bir kere bir şey yaşamıştık. Ben onu paylaşmak istiyorum Kerem'ciğim. Tam geri geldi sanki. Ee, biz Kerem'de Kadıköy'de yürüyoruz. Hatta hiç unutmuyorum. Gündüz vakti Barlar Sokağı'nda yürüyoruz. Evet, Kadife'de yedik mi? Evet, Kadife Sokak'ta. Ee, birdenbire birisi... Hiç tanımadığımız genç sayılabilecek birisi oturmuş oradaki sandalyelerden birine. Bizi göstererek aa kanusta güreş dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Bence senin saçlarınla ilgili o. <gülüyor> yo, yo, i̇kimizi de böyle şey belirgin tipleriz aslında. Instagram'dan takip ediyormuş yoksa hani radyo nereden bilecek ama ikimizi gösterip kanusta güreş demesi. Bir de genç olması değil mi? Evet. Yani Az çok ilk yıllar gibiydi bir de. Instagram'a açtığımız biz pek sevindirik olmuştuk. Evet, evet, evet. Kerem'le. Efendim evet, evet. nerede kaldık? Eşyanın tabiatındayız. Evet, eşyanın Eşyanı. tabiatına uygun hareket etmeye devam ediyoruz. Mutfaktayız. Mutfaktayız, mutfağın içindeyiz. Çekmecelerin içerisinde karıştırıyoruz. Bıçak, çatal, kaşık, kaşık hala elimizde. Geçen haftalarda hayli sözlüklere baktık. Sözlüklere bakmaya devam ediyoruz. Ben Argoz Sözlüğü Hulke Abdülçü'nün yapı kredi yayınlarından çıkan hulki Akpunç'tan epey bir bahsetmiştim. Bir iki argo sözlüğü daha var. Onlardan da bahsedeyim. E, futbol argo sözlüğü var. Yine Filiz Bingölçe'den. Sık sık yaralanıyoruz, sağ olsun. Argo konusunda halli çalışmaları var. E, bıçak koymak diye bir kullanım var. Bu e, maç uğruymuş efendim. E, maç naklen yayını sırasında televizyonun üzerine işte e, ucu, ucu rakip takımın kalesine gelecek şekilde bir bıçak yerleştirmek. Yok artık. <gülüyor> Burada inanış bıçağın rakip takımı ve kalesini sürekli ve bilinçaltı bir korku ve tehlike hissi içinde tutacağı yönündedir demiş. Allah Allah çok demiş. ilginç. Ben de istifade Ben de gülümsedim epey. Burada sözden ziyade bir eylem de var yani. Evet. Evet, maç golü. Ne deniyor da onlara totem? Totem. Totem evet. Totem, totem evet. Totem evet. Ee, çatalına tatlı takmak diye bir kullanım var. Bu da kalenin üst köşesinden gol atmakmış efendim. Çatallamak diye de bir kullanım var. Bu da çelme takmakmış. Ee, bir de Osmanlı Ardol Sözü var. Yine aynı e, araştırıcı diyeyim. Filiz Bingöl Çen'in e, çatal, kadınlık organı, vajina anlaması. Şeklen bir evet. Evet. Bunlar evet. var Ardol Sözü'nün dediği benceyim. <gülüyor> Evet, efendim. Bitti mi arka sözlükleri? Evet, bitti. O zaman ben e, deyimler sözlüğünü e, aslında ele almıştık ama deyimlerle ilgili daha fazla kaynak da var. E, sık sık kullandığımız e, Kemal Ateş'in saklı sözlüğü destek yayınlarından basılmış. E, derleme sözlüğünden e, iki söz seçtim. Biri, e, bıçağını kavga mahallesine verme. Hı. Bu yani kavgalı yerde e, ya da e, kavgalı yerde olan bir kimseye silah vermemek lazım Hı. manasına gelen mantıklı bir şey. şey. Evet. E, bir de aslında sen kullanmıştın sanırım kaşık çalımı e, akşam vakti yemek vaktine Hı, e, evet. söylenen e, bir, çok mantıklı çünkü e, tam da böyle özellikle eskiden daha çok güneşin batmasına doğmasına göre hayatını sürdüğü e, vakitlerde Güneşin battığı akşamın olduğu zaman sen tam zaman bazı söylemiştin. Burada aynı zamanda yemek vakti diye de açıyor. Çünkü kaşık çalıyorlar Yok, yemeğe. Yok ben de zaman bazı söylemiştim. Akşam yemeği zamanı. Evet. Karanmaya başladığı zaman akşam yemeği zamanı kaşıklar çalınmaya başlıyor değil mi? Evet. <gülüyor> Bu da derleme sözlüğünden. Ee, sonra sözhazinesi.com diye bir... E site keşfettim. Hı hı. E, i̇lginç internete genellikle biraz mesafeli duruyoruz. Böyle bir e, tez, master, işte akademik bir kaynak falan yoksa ama zaman zaman da yararlanıyoruz. Çok ilginç bir şeyler oluyor. E, burada da deyimler, atasözleri var. Benim ilgimi çeken şey oldu. Sadece Türk deyim atasözleri değil diyelim ki Arjantin'e veyahut da Özbekistan'a ait olan şeyler de seçilmiş. Hı hı. E, o yüzden bir kısmının da karşılığını bulamadım ben. Hı. Ama çok böyle yerine oturan sözler e, paylaşmak istedim. Buyuruz bu. efendim paylaşalım. hazinesi.com'dan şimdi bir şey var bu Arjantin sözüymüş bileğicinin bıçağı sopadan olur diye. Bir de buna çok Paralel gene e, bu aslında bir Türk sözüymüş. Bıçakçının bıçağı olmaz. Daha çok Kars yöresinde kullanılan bir söz olduğu söylenmiş. Hmm. Aslında hani tehlike e, içinde olan ya da tehlikeli şeyler yapan kişinin ondan uzak durmasıyla ilgili bir e, anlam çağrıştırdı bende. Hmm. Çünkü özellikle bu işte e, Arjantin, Özbekistan, Ermeni gibi olanların karşılığını bulamadım. Hmm. Ama birini zaten bıçağı sofadan... Öbürü de bıçağı zaten kullanmıyor bile. Hmm. Paralel geldi bana. E, bıçak keser ama masat lazım diye bir söz var. Burada aslında masatı anmak için sadece sözü seçtim. Biraz adı üstünde gibi bir deyim. Masat bıçak bileği işi yapan, hmm. bıçağın bilendiği şeye verilen ad. Bu kadar bıçaktan bahsetmişken masattan da söz etmemek olmaz şöyle e, etmiş şey olum. Evet, size etmiş olalım. Kaşağı geçiyoruz. Kaşıkla ilgili daha fazla örnek var. E, gene bir İtalyan sözü, iltifat eden boş kaşıkla besler demişler. Hmm. Biraz da öyle ya aslında sanki hani e, gerçekten bir şey vermiyorsun, e, bir iyilik etmiyorsun, ortada maddi bir şey yok. Hmm. Ama laf yani. Evet. Bir yandan da hoşuna gidiyor insanın ama boş kaşıkla beslemeye benzetmişler. Latin Amerika'dan bir söz var. Kimse çömleyi kaşıktan iyi tanıyamaz. Hmm. Bunun da çok adı üstünde gibi. Evet. Oraya ait olan, Yoğun onunla, için. Yoğun olan evet, birbirini iyi tanır. Ee, sonra Suriye'den bir söz var. Deniz yoğurt olmuş da yemeğe kaşık bulunmamış. Hmm. Ee, gene anlamını, karşılığını bulamadım aslında ama Ee, bazen de gerçekten çok fazla bir kaynak bir şey olduğumda bile istekli olmuyor gibi bir mana çağrıştırdı evet, bana. Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. Bunu daha önce duymuştum. Yahut da sapını ortasına getiremez hali de var. Bu ustalıkla ilgili bir şey aslında. Hı -hı, ee, öyle yani. Söylememiştik sadece o yüzden ekliyorum. Burada özellikle Elazığ yöresi Çemişgezek diyarında çok kullanıldığı yazılmış ağzı büyük olana kepçe kaşıktır diye bir ifade var. Hmm. Ve hep az rastlananlar bunlar bu da aslında Türk sözü olarak var. Allah ağız verene aş vermez aş verene kaşık vermez denmiş. Biri olunca öbürü olmuyor halinin. Eneşik çok... bir versiyonu, evet. Elazığ versiyonu. Elazığ versiyonu. Yok bu tür bir evvelki Elazığ'dı. Öyle miydi? Koş da Türk'tü. Bir de <gülüyor> ayırmış orada Elazığ'ı diye. Efendim elimizde Güzen Yalı'nın e, Ruhun Gıdası kitaplarından basılmış e, lap Söyledi Bal Kabağı var. E, biçimsel olarak da çok güzel böyle kare bir evet, kitap. Evet çok güzel. Bal e, da çok güzel. Evet ben de çok sevdim. Sevgili Didem Genç Türk vermişti bir ara. Radyo'ya... E, Direkt stüdyomuza gittiğimiz, herkesi gördüğümüz günlerde, bu sizin yavaş yarar. yavaş gideriz herhalde ya. Sanki yani bakalım ne haber çıkacak Hı. hala aynı ama bekliyoruz biz de özledik. Efendim sadece bıçak ve kaşıkla ilgili bir takım alıntılar var bir kısmını paylaşacağım. Bunu söylememiştik herhalde Kerem arık öküze bıçak olmaz. Söylemiş duymadım miydik? Ben, ben de ben hiç duymuştum ben aslında arık zayıf cılız anlamına gelen bir sözcük. Yani e, zayıf, güçsüz kişiye bir de sen kötü bir şey yapma ya da ona kötülükle, hmm. zorbalıkla yaklaşılmaz anlamına gelen bir söz bu. Altın eli bıçak kesmez diye bir söz var. Orada da hünerli kişiyi yaşamın hiçbir güçlüğü etkilemez, hmm. zarar vermez manasında. Eee evet. Bıçak kemiğe dayandığı evet, sık söyledik sık değil mi? Evet, sık sık kullanırız. çok kullanılıyor. Çok, e, bıçak sapını kesmez var. E, yani kendisinden olan, aileden ya da yakını olan kişi birine zarar vermez ee, manasına geliyor. Yemeni ile ilgili bir şey vardı. Neydi? gömleklik? Nasıl o? Kesilir, yemen içinde kalır. Neyse hatırlayamadım. Ha, kol kırılır, yen içinde kalır. O yok, değil yok, ama. Yok, değil, değil. değil, onu bilemedim. Yemen Yok yok, yok. <gülüyor> <Ya>, Hatırlayamadım. <gülüyor> Bir şey çağrıştırdı ama tam uyanmadı bir şey. Bir takım şeyler var. Bunları geçen programlarda Kerem Türk Dil Kurumu sözlüğünden, ben deyimler sözlüğünden çok şey okuduğumuz için bir iki tanesini tekrarlıyor da olabiliriz ama bıçak sırtı var tabii. Böyle evet. e, tehlikeli durumlar için e, söylenen. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez var. Hı hı. E, efendim. Sonra iyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı diye tekrar öküz karşımıza çıktı. Aa Çok güzel. Evet ama. çok güzel. Bunu <gülüyor> duymuşluğum vardır. Ben duymamadım ama çok etkilendim şimdi. Evet iyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. Evet çok faydalı bir hayvan değil mi yani? Bir çok. İnsan için ama... <gülüyor> Darbeyi yiyor da. <gülüyor> yani yük taşıyan bir takım hayvanlarda yaşlılıklarında ne yazık ki sıklıkla. Yani tabii o hayvanı çok sevip ölene kadar bakan da var ama e, olumsuz örnekler sanki daha çok. E, kardeş kardeşi bıçaklamış dönmüş yine kucaklamış. Burada e, birbirine bu kadar yakın olanlar arasında düşmanlık girse bile gene de sonunda evet. yakındırlar, zarar vermezler, severler birbirlerini gibi bir manada. Kendirimi bıçakla diye bir şey var. Kendirimi. Hiç duymamıştım kendir. Evet Antep ağzından bir sözmüş bu. Derdime çare bul demekmiş. Hmm. Evet. Güzelmiş, keyifli. Sonra bu tabii e, laf söyledi balkabağı balka, ya mutfakla ilgili alet edevat veya da yiyecekler üzerine olduğu için başka tür bilgiler de var. Bir deyimler sözlüğü değil. Bu şöyle bir bilgi. Bıçak kıyması. Makine yardımı olmadan bıçak kullanarak el emeğiyle kıyılan kıymaya verilen isim. Bu yöntemle kıyılan kıyma makinedeki gibi ezilmediği için suyunu kaybetmiyor ve daha sulu, daha makbul kabul ediliyor. Ee, farklı bölgelerde satır veya zırh kıyması da deniyormuş. Hı, yani. evet, evet. Ben hep bıçak kıymasını duydum. Bir de bıçak ardı falan gibi de bir kullanımı vardı emin olamadım. Ama zırh olanını hiç duymamıştım. Hı. Ee, efendim... E Şöyle bir söz seçilmiş. Kararlılık keskin bir bıçağa benzer. Bir kerede ve dümdüz keser. Kararsızlıksa kör bir bıçak gibi kestiği her şeyi parçalar, yırtar diye bir söz seçilmiş. Kaşığa geçmeden... Verir ben de, sen... Efendim ben şöyle Sevgili programcımız... Leyla Dayan'a güceye de teşekkür edeyim. E, radyodan arkadaşlarla... Bir ara haberleşirken... Kaşık bıçak çatal yapıyoruz. Bildiğiniz bir parça varsa söyleyin. Demiştim birkaç şey geldi. Ara ara anacağım sevgili arkadaşlarımı. E, şimdi dinliyoruz. Kirk Fletcher'dan geliyor. Silver Spoon. 95.0 açık radyoda. Kamusta güreş devam ediyor. Efendim çatal bıçak kaşıkla ilgili e, söyleşmeye devam ediyoruz. Ben e, Güzin Yalı'nın Laf Söyledi balkabağı attı kitabından bir takım alıntılar yapıyordum. Bu arada parça çalmışken şeyi de e, unutmayayım aslında bu ağzında gümüş kaşıkla doğmak diye bir hmm. e, söz var. E, parça da onu içeriyor aslında böyle zengin ve şanslı bir eve doğmak hmm. manasında. Onu da anmış olalım bu kadar sözlerden bahsetmişken. Ve de e, kışa e, geçiyorum. Aslında burada kepçe ve çömçe de var. Onlara da sıra gelecek. Evet. Onlara bakacağız. Evet, Şimdi Şu kaşık, kaşık, çatal, bıçak bitirin. Kalalım efendim. E, Aş kaşık ile iş keşik ile diye bir e, söze rastladım burada. Hiç duymamıştım. Aş kaşık. Aşk, Aş kaşık ile, Aş, evet, Aş, yemek kaşık kaşık ile. İş keşik ile. Yani e, iş sırayla. Evet, aynen öyleymiş. Yani e, yemeği e, kaşıkla yer insan, işi de sırayla yapmak gerekir manasında. Keşik bizim oralarda çok kullanılıyor. Ha sen biliyorsun. Aa, tamam. ben keşiği bilmediğim için de zaten Hı -hı. bir baktım hemen anlamına sonra. Efendim sonra Beylik kaşık aşsız Kâgir bina taşsız kalmaz diye bir söz var. Hmm. Ee, bir kaşıkla dokuz abdal geçinir var. Bir de biraz ona benzeyen dokuz kurt bir kaşıkla yemek yerde var. Hmm. Ee, bunlar hep bahsetmediğimiz e, sözlerde atlamayalım dedik. Boş kaşık ağza boş söz kulağa yakışmaz var. Hmm, güzelmiş. Evet e, bunların anlamları çok hani ortada gibi olduğu için artık açmıyorum. E, sonra efendim dostun yenisi kaşığın eskisi gibi bir ifade de varmış ama devamı yok yani dostun yenisi daha iyi kaşığın eskisi daha iyi mi demek istiyor çözemedim niye dostun yenisi daha iyi olsun <gülüyor> o yüzden geçiyoruz <gülüyor> Anlamadığımız şeylere çok girmiyoruz bir de mani verilmiş burada Kaşıklıkta kaşıyız. Biz Ama yani yarimle... manada olabilir canım. Dostun yenisi kaşının eskisi. Yo ama işte fiili vermediği için evet. bir açık kalmış böyle. Evet. Ee, manide şöyle bir şey. Kaşıklıkta kaşıyız. Biz yarimle aşığız. Bizi kimse ayıramaz. Saç gibi dolaşıyız demiş. Hmm. Ee, sonra bir bilmece var. Sorayım bari Kerem? Sen görmüyorsun. Kitabı... Çok beceriksizim konulara. Ya ama ben yani. de ben de bilmece pek bilemem ama yarım kaşık duvara yapışık yarım kaşık duvara yapışık hmm. çok zor bilemezsin bence çok ya yani <gülüyor> sen bilemezsin değil bence zor yani yarım kaşık duvara yapışık kulakmış canım hmm. yarım kaşık gibi ha. <gülüyor> mı bilmiyorum bu arada evet. bilen dinleyicimiz olduysa ödül falan verirler ya böyle ona e, bizim yanından laf söyledi balkala <gülüyor> Efendim bir de din şaşırtmacısı var. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama. Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi söyledim Gayet ama biraz söyledim. yavaş söyledim ama. Of. Peki sonra kadın eli kaşık sapından kabarır ya da kadın eli kaşık sapından kararır versiyonu varmış. Hmm. Bu aslında kadının çabuk incinebilirliğiyle ilgili bir söz. Ee, kaşığına ne gelirse bahtına diye hmm. bir e, ifade var. Kaşıkla toplar kepçeyle dağıtır. Biz aslında kaşıkla verip kepçeyle almaya daha çok alışığız. Bundan bahsede bahs bahs etmiştik ama bu tam tersi. Kaşıkla toplar kepçeyle dağıtır da eli açık. El açık evet. El açık Öyleymiş. Doğru. Aynen. E, benden bu kadar mı? Başka bir şey. Yani sütten çıkmış ak kaşığı falan kullanmış mıydık? Hatırlamıyorum sütten ama. Süsten çıkmış ak kaşığa dönmek. Yani hmm. ya da öyle değilim denir, öyle misin denir. Hmm. Ben bayağı bir kullanırım yani. Evet. Kimse suçsuz değildir gibi. İşte, kaşık oyunu seçmiştik Kerem e, ilk başladığımızda <gülüyor> evet. Çok da güzeldi. Kaşık oyunlarıyla da ilgili bir bilgiyi verip bitireyim. Türkiye'de daha çok Batı Karadeniz, Güney Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde oynanan bir tür halk oyununa verilen ortak isim. E, özellikle oyuncuların ellerinde taşıdıkları kaşıklar ritim aleti olarak falan falan diye devam ediyor. Evet. Oyunumuz. Gayet güzel. Uzun bir kullanmadık. Simgeler sözlüğüne bakayım istersen. İsterim. Esat Pothmaz'dan. Bıçak Alevelik Bektaşilik'te simgesel anlamda Hacib Sultanı temsil edermiş simgelermiş. Bu Hacı Bektaş Şirin'in bir halifesiymiş. Bu da e, yoldan sapanlara karşı ceza makamının sahibi olduğu için bıçak simgeliyormuş ona. Demek hmm. ki artık yani yoldan sapanlara karşı nasıl bir ceza uyguluyorsa efendim kendisi. Çatal başlı altında şunlar var. Efendim Kimi tasarımlarda şeytanın elinde taşıdığı simgesel savaş aleti. Evet hep böyle gibidir. 2. Evet. Doğa temelli tasarımlarda söğüt, bürgen, fındık, cehre, ılamur ve kayın ağacı dalından yapılan gizli kalmış hazineleri göstermeye yarayan simgesel araçmış çatal tırmık Aa, diye bir tabii, kullanım var. Şu ters olarak tutarlar evet, hatta. evet, evet. evet tamam. Çatal tırmık diye bir kullanım var. Bu çeşitli mitsel tasarımlarda şeytanın simgesel savaş aletiymiş efendim. Bir de ansiklopedik bilgi var burada çatalla ilgili. İşte Temel Hristiyan edebiyatı için yapılan çizimlerde ve çizgi romanlarda diyor. şeytanın elinde çoğu kez bir çatal ya da tırmık vardır. Bu aletin Poseidon'un üç çatallı mızdağından geldiğini biliyoruz. Hmm. Poseidon'un üç çatallı mızdağının kökeni ise Eski Babil'in iklim tanrısı Anad'ın üçlü şimşeğidir. 9. yüzyılda yani ilk kez ortaya çıktığında elinde üç çatallı tırmık tutan şeytan sonraları uzunca süre bu aleti kullanmaz. Rönesansa değin nadiren üç çatallı tırmıkla betimlenir. Orta çağ boyunca diyor şeytanın tercih ettiği alet dört tırnaklı demir, demirdir efendim şeytanla özdeşleşti. Yalnız Şeytanla ama ne var şeytanla özdeşen savaş aracı olarak üç çatallı mızraktan dört tırnaklı demire geçiş aslında iki önemli tarihsel ve toplumsal olgu nedeniyleymiş. Birincisi klasik sanata duyulan ilginin azalması, ikincisi de sapkınlara yapılan işkencelerde tırnaklı demirin ya da çatallı çengelin yaygın olarak kullanılmasıymış. Ay. Mitolojik anlatımların diline uyaç olursak diyor yazar tırnaklı demir şeytana, laletlere işkede işkence ederken tanrıyla yaptığı işbirliğini kanıtlasın diye verildi. Demek ki bu tasarımlarda şeytan tanrının düşmanı değil, onun suç ortağıdır demiş efendim kendisi. Hmm, o da ilginç. Evet, çatal sakal diye bir kullanım var. Bu da şamanizmde simgesel anlamda baş şeytan durumundaki yeraltı tanrısı Erli'yi simgelermiş. Yani Erli'den bahsediyorduk. Evet, şimdi simgeler sözcükleri kullanmaya başladıkça evet. bahsetmeye devam ederiz. Kaşık başlığı altında da birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi Çin kültüründe sekiz ölümsüzlerin tek kadın üyesi olan Hian Wu'nun simgesiymiş taşı. kaşık. Kaşık. Evet. Kaşık kapamak diye bir kullanım var yine. Bu da tahtacı geleneğinde simgesel anlamda uğursuzluğa yol açmak demekmiş. Kaşık ve tava bir arada kullanıldığı zaman Çin kültüründe simgesel anlamda penis ve dörlet anı. Aa, ne çok para böyle simge yani onlarla evet. ilgili bir program yapsak yapamayız <gülüyor> herhalde zaten de evet ee, Çin simgeler sözüne geçeyim o zaman Buyurun. Wolfram Eberhardt'ta yine Kabbalcı yayınlarından kaşık Şi, Shi da deniyor aynı zamanda Çince evet. Eski zamanda kaşık kullanmayı öğrenmek isteyen bir Çinli diyor ritüeller kitabına yani Li Ji kitabına baksay diyor kaşık sözcüğün bile geçmediği bu kitaptan hiçbir bilgi edinemezdim demiş. Ancak yiyecek çubuğu ve ellerin önceden yıkanarak kullanılması hakkında bilgi edinirdin demiş. Ee, biraz önce bahsettim. Sekiz ölümsüz arasındaki tek kadın olan Hian amblemi bir bambu kaşıktır. Tüm diğer ev gelişleri gibi kaşık da bambudan yapılırmış efendim Çin'de. Günümüzde porselenden Çin kaşıklarına da sık rastlamaktaymışız. Kaşık ve tava ile biraz önce de bahsettim penis ve bölü yatağında kullanılan popüler bir değinmiş Çin'de. Sen bana yani... benzedin bunda. Program bitiyor ve hızlandın. Evet, <gülüyor> i̇şte maalesef şey hızlanayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet kayıtlı sevgili Andre'ye var. Teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyicilerimize iyi haftalar diliyoruz. Çatal, bıçak, kışa devam edeceğiz. Evet hoşçakalın. İyi haftalar.